29. Numaralı konu, Umey bin Vehbin İslam'ı kabul edişinden sonra Hazreti Ömer'in onun hakkında söyledikleri, evet, Allah Umeyr'i hidayete erdirdikten sonra Müslümanlar sevindiler, Hazreti Ömer de önceleri bir domuzu görmek Umeyr'i görmekten bana daha sevimli gelirdi, fakat o, bugün benim yanımda bazı yavrularımdan daha sevimlidir, dedi.